Arkası yarın. Lodos'ta güvercinler...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 Bilge Zobu Necla Gamze Yapar Olaylar soğuk bir kış gecesi başlamış Anladığım kadarıyla Ferrel hanımın babası Kızının Barlas Bey ile evlenmesine izin vermeyince Gençler bu karara isyan edip İstanbul'a gelerek evlenmeyi kararlaştırmışlar Uzun bir yolculuktan sonra otobüsten indiklerinde onları bekleyen tek şey... ...müthiş bir odosmuş. Gidecek yerleri olmadığından sabaha kadar sokaklarda dolaşmak zorunda kalmışlar. Sonunda biraz olsun dinlenmek için bir parka girdiklerinde... ...Ekrem Bey ile karşılaşmışlar. Ekrem Bey soğuğa ve rüzgara rağmen bir bankta uyuyormuş. Dinlediğimde ben de ihtimal veremedim... Ama hepsi aynı şeyi tekrarlayınca hayret etsem de inanmak zorunda kaldım. Ekrem Bey'i yıllardır tanırım. Sokakta uyumasına da, parkta tanıştığı insanları evine çağırmasına da anlam veremedim doğrusu. Ama demek insanlar beklenmedik anlarda beklenmedik şeyler yapabiliyor hala. Lokantaya gitmemizde ne kötülük var ki? Canımı sıkan lokantaya gitmek değil. ...başkalarının parasını ödemek. O, sanırım yanlış anladınız. Sizi yemeğe davet eden benim. Parayı da elbette ki ben e, Davet ettiğin doğru. Ama yemeği yedikten sonra ortalıktan kaybolmayacağını ne bilelim? <gülüyor> anlıyorum, anlıyorum. Çok tedbirli birisiniz delikanlı. Öyleyim. Hoşunuza gitmedi mi? Haklısınız, haklısınız. E, e, e, i̇şte cüzdanım. Bakın, yeteri kadar da param var ya. Böyle bir cüzdanla parkta yatmaya cesaret ettiğinize göre... ...ya delisiniz ya da çaldınız bu cüzdanı. Oo, ne kadar da şüphecisiniz. Ya gelenmekte haksız mıyım? Köpeklerin bile dolaşamayacağı bir havada parkta uyuyordunuz. Ee, şimdi de içi şey, parayla dolu bir cüzdan çıkarıyorsunuz. Ne kala avın cüzdanım sizde dursun. Ya sonra da hırsızlıktan tutuklanayım değil mi? Ne güzel numara. Heh, gencim ama o kadar da toy değilim. Bakın Barlas Bey, Barlas Bey. İşte nüfuskar. Bunlar kredi kartlarım. Çekinmeyin, yakından bakın. Resmi, resim, resim de var üzerinde. Verin bakayım şunları. Buyurun. Ah, doğru. Sizin resminiz var üzerlerinde. E kimin olacaktı? Hı -hı. Nüfus kağıdı. Ehliyet. Oo, ne kadar çok kredi kartınız varmış. <gülüyor> Anlaşılan epeyce zenginsiniz. Eh, evet, öyleyim. Şaşırdınız mı yoksa? Aksine... ...çok hoşuma gitti sizin gibi biriyle tanışmak. Oh, teşekkür ederim. E, e, bu soğuktan konuşacağımıza... ...bir an evvel sıcak bir yere gitsek diyorum. E, sanırım e, para konusunu da hallettik sayılır. Bakın zaten paramız az. E, bir numara yapmaya kalkmazsınız değil mi? İnanmayacaksınız ama... ...sizi ilk defa gördüğüm halde... ...az önceki rüyada... İkiniz de vardınız. Derin uykuda bile haz duydum sizin gibi iki insanla tanışmakta. Uykunuzda mı gördünüz bizi? Şey yani daha önce de yaşadığım bir olayı... ...aa bunu rüyanda görmüştüm dediğim olmuştu. Yani ne bileyim ne bileyim şey yani geleceği görme değil de... ...sanki daha önce de aynı şeyi yaşamışım ya. gibi. Bana da birkaç kere aynı şey oldu biliyor musunuz? Ee, birilerine anlatmaktan da çekindim gülmesinler diye. Ya Demek benden başkalarının başına da geliyormuş aynı şey. Hiç öyle bir rüya görmedim. Ee, şu lokantanın yerini gösterin de kurtulalım bu soğuktan diyorum. <gülüyor> ha, şöyle işte dost olduk şimdi. <gülüyor> İyi birine benziyorsunuz. Dost olmamız için bir engel göremiyorum. E canım bakın şu sizde bizi konuşma tarzını da bırakmayı başarabilirsek 40 yıllık dostlar gibi yemek yebileceğiz. <Gülüyor> Teşekkür ederiz. E, e, affedersiniz. E, kaç yaşındasınız? E, şey bakın ben 70'e merdiven dayadım. Ama bunun ancak 22-23 yılını yaşayabildiğimi söyleyebilirim. <gülüyor> Aynı yaşlarda demek ki. <gülüyor> Sizin yaşlarınız değilken ben de dış görünüşüme... ...gerektiğinden fazla önem verirdim. Ne deli doluydum ki sormuyorum. <gülüyor> sonra... <gülüyor> Şimdikinden daha deli olmanız mümkün değil Ekrem Bey. <gülüyor> Hala şu banka uyuma konusuna takılıyorsunuz değil mi? E, bankın yanında o kadar çok durduk ki... ...neredeyse evlenmekten falan vazgeçip... Geri Sen vazgeçiyordun beyefendi Aa, Benim yüzünden kavga mı edecektiniz yoksa <gülüyor> Üzülmeyin canım Sadece sizin yüzünüzden sayılmaz <gülüyor> Neyse Niye burada uyuduğunuzu hala anlatmadınız bize Hele he, he, he, he şu lokantaya gidelim de Oradan da doğru bize götüreceğim sizi Yemek için teşekkür ederiz. Rica ederim. Burada mı oturuyorsunuz? He, evet. Aklınızdan zorunuz olduğuna iyice inanıyorum şimdi. Böyle bir evim olsa sokağa adım bile atmam. Oho, sandığınız kadar kolay bir şey değil burada yaşam. Hep bahçe içinde bir evde yaşamayı düşünmüştüm. Hele böyle bir villa, düşlerime bile sığmazdı. İşte heli hadi buyurun bakalım buyurun. Işıklara bakılırsa evdekiler hala uyumamışlar. Evde birileri mi var? E, bu evin yükünü tek başına çekemem ki. E, yalnız yaşadığınızı söylemiştiniz. Ha, yine de yalnız sayılırım. Ev işlerini yapan bir karı koca var evde. Onların odaları da aşağıda. <gülüyor> Tahmin ettiğimden de zengisiniz öyleyse. Söyledim ya canım. Gereksiz bir zenginlik bu. Bu kadar zengin olabilmek için o kadar çok şey yaşayamadan rızk ki. Çok merak ettik beyim bir şeyiniz yok değil mi? Aha Osman efendi yok yok yok yok merak etme. İyiyim Osman efendi. Misafirlerimiz var. Buyurun buyursunlar efendim. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Misafirlerimize iki oda ve Osman efendi zahmet olmazsa. Ha, bu gece burada kalacaklar. Ö, o da hazırlatmanıza hiç gerek yok. Nasıl olsa sabah oldu artık. Üş, lodos, Lodos. Kolay kolay kesilmez. Siz bilmezsiniz. Yorar insanı. Sabah kadar sokaklarda dolaşmak kolay değildir. Hele hele Lodos'ta. Osman Efendi... ...çay demler misin bize? Salondayız. Başına Ekrem Bey. Ha? Osman Efendi ile karısı yıllardır yanında çalışırlar. Onlardan başka konuşacak kimsem yok galiba. Yalnızlığı sevmiyor musunuz? Ee, eh, dünüm ve bugünüm arasında bir gün olsa hemen cevap verirdim ama e şöyle buyurun lütfen şöyle buyurun İstediğiniz yere oturabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Lütfen <gülüyor> kendi eviniz değilmiş gibi davranın ne olur. Teşekkür oh... <gülüyor> <gülüyor> oh. Bu macera Lodos'a denk gelmese bu kadar yorulmazlık herhalde. Of ben de başarısı yapıyor. Nedense sinir sistemimi alt üst eden bir rüzgar berbat bir şey. Ee, şey affedersiniz bir şey sormuştunuz değil mi? Aa, evet yalnızlığı sevip sevmediğinizi sormuştum. Ha evet evet D dediğim gibi. Bu sabah gazeteleri okumadan önce bu soruyu sorsaydınız... ...vereceğim cevap şimdikinden farklı olurdu. Şimdiki halinizden farklı mıydınız yani? Şu anda olduğumdan farklıydım diyelim. Ama hangisi asıl benim... ...bu biraz karışık işte. ah, İlginç birisiniz. Ee, bizim başımızdan geçenleri öğrendiniz. Şimdi sıra evet. sizin hikayenizde. Yorgun değil misiniz? Yani? <gülüyor> Isınınca yorgunluğumu unuttum. Ya sen Barmak? Hayır, hayır hayır hayır ben de yorgun değilim. <gülüyor> <gülüyor> Sadece Ekrem Bey'in anlatacaklarını merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Öyle mi? Peki anlatayım. Anlatayım. O zaman... Yaşlı bir halam vardı. Beni o büyüttü. Annemi hatırlamıyorum bile. Babam da kendini içkiye verdikten... ...üç dört sene sonra öldü. Onu bile hayal meyal hatırlıyor. da zengin bir kadın sayılmazdı ama yine de hiçbir şeyin eksiktiğini duyurmadı bana. Üniversiteye başladığım yıl orada kaybettim. Hayatta yapay yalnız kalmıştım. Neclayı da o sıkıntılı dönemde tanıdım işte. Aynı sınıfta okuyorduk. ...sengin ve köklü bir ailenin tek kızıydı. O kadar canlı ve hayat doluydu ki... ...nasıl aşık olduğumu bile anlayamadım. O da beni seviyordu. Ya da sevdiğini sanıyordu. Artık bunun da önemi kalmadı zaten. Bir gün bana şöyle dedi. Sana bir sürprizim var. Nerede kaldın? Sabahtan beri seni bekliyorum. Fena mı olmuş? Bol bol çalışmışsındır. Sen de erkenden gelip çalışmaya başlasaydın, fena olmazdı yani. Neredeyse üç yıldır birlikteyiz. Bir türlü değiştiremedim seni. Değişmemi mi isterdin? <gülüyor> Söylemek istediğimin bu olmadığını biliyorsun. Hemen asma suratını. Sürprizimin ne olduğunu merak etmiyor musun? Senin ne yapacağın belli mi olur? Akşam için tiyatroya bilet bile almışsındır. Bilemediniz beyefendi. Bir tahmin hakkınız daha var. Sınavlara da o kadar az kaldı ki... Bu akşam erkenden yurda gidip ders çalışmayı düşünüyorum. Bu akşamlık dersleri unutmak zorundasınız Ekrem Bey. Babamla annem seninle tanışmak istiyorlar. Aaa korkulan an geldi desene. Kork bana hiç gerek yok. Eminim ki tanıyınca seveceklerdir seni. Aaa boşuna mı korkuyorum yoksa? Elbette <gülüyor> elbette seni beğenecekler eminim bundan. Umarım dediğin gibi olur. Kızlarının meçhul arkadaşıyla tanışmak istiyorlar Hepsi bu. Aa. Boşuna telaşlanıyorsun. Peki ne giyeceğim? ...sana yeni bir ceket almamıza ne dersin? Şöyle açık renkte bir şey. Aa, bir de gömlek aldık mı? ne Necla, Necla şu anda ceket gömlek verecek param olmadığını biliyorsun. Orasını bana bırak. Babamın verdiği harçlıktan biriktirmiştim. Babanın parasıyla alacağımız giysilerle... ...babanın karşısına mı çıkacağım yani? Ay ne önemi var ki bunun? Kimsenin haberi olmayacak nasılsa. Bak önemli olan onların haberinin olması değil Necla. Bizim bilmemiz. Böyle bir şeye razı olacağımı nasıl düşünebilirsin? Ne var ki bunda? Zaten yazlık bir ceket... Cekete ihtiyacım vardı. Ya ihtiyaçlar sınırsız. Ceket alınca gömlek, gömlek alınca pantolon, pantolon alınca ayakkabı, ayakkabı alınca çorap. Ha, almakla biter tükenir mi zannediyorsun? Önemli olan bu geceyi kurtarmak. Ailene farklı görünmek istemiyorum. Neysem oyum ben. Satın alacağım yeni giysilerle daha mı hoşlarına gideceğim sanki? Neden olmasın? Seninle tanıştığımızda da üzerinde yeni giysiler yoktu. Yine de beğendim beni. Öyle değil mi yani? Elbette beğendim seni. He. Beğenmesem evlenmeyi düşünmezdim. Değil mi? Ama biz zaten sınıf arkadaşıydık. Babamsa daha farklı bir gözle inceleyecektir seni. İşte böyle başladı benim seni benim. Çaylarınızı getirdim efendim. Sağ ol Osman Bey. Teşekkür ederim. Şöyle masanın üzerine bırak. Gerisini biz hallederiz. Uykunuz geldi mi çocuklar? Öykünün sonunu merak ediyorum. <gülüyor> Sonu belli değil mi? Yalnız yaşadığımdan anlamıyormuş. İyi de neden ayrıldınız? Anlattıklarınıza bakılırsa sizi çok seviyormuş. Seviyordu ya. Seviyordu. Ben de onu seviyordum. Fakat kimi zaman sevmek yeterli olmayabiliyordu. Neyse neyse. Dediğim gibi oldukça uzun bir hikaye. Çaylarımızı içtikten sonra odalarınızı göstereyim size ha. Kim o? Benim. Açsana şu kapıyı. Ne istiyorsun? Kapıyı açmayacak mısın? Sen de hadi. Bu saatte odama alamam seni. Sadece yatmadan önce biraz konuşmak istemiştim. Gel bakalım. Hemen odana döneceksin ama. Yanlış anlamalarını istemiyorum. Kim yanlış anlayacak ki? Hem boş yere telaşlanıyorsun zaman için. Sabahın yedisi olmak üzere. mi yedi anlamam. Yapmadığım bir şey yüzünden suçlanmak istemiyorum o kadar. <Gülüyor> tamam tamam meraklanma. Eşyaların ne kadar pahalı olduğunu fark ettin mi? Belli ki çok zengin biri. Zenginlik falan değil bu. Resmen para içinde yüzüyor adam. Bizde <gülüyor> de ne şans varmış ha. Koca İstanbul'da başka kimse kalmamış gibi tut... ...Harun reşider asla. <gülüyor> Adamız zenginliğinden sana ne? Bir gün kalıp gideceğiz nasıl olsa. Ah, amcamlar Tekirdağ'dan dönmeden buradan... ...hiçbir yere ayrılmaya niyetim yok vallahi. <gülüyor> Aa, ah. Ne diyeceğiz adama? Biz halimizden memnunuz. Siz bizi görmezlikten gelin. Biz kendi halimizde yaşar gideriz mi diyeceğiz? Kendini kedi zanneden bir kocam olacak. Ne güzel. Hmm, kediyi de nereden çıkardın şimdi? Nereden çıkaracağım? Kediler de senin gibidir. Eve acıyıp almaya gör. Bir daha kapının önünden ayrılmaz. Her fırsatta dalar içeri. Öyle bir yaltaklanır ki... ...kıyıp da sokağa dağıtamazsın. Bir kedi sahibi olursun böylece hiç yoktan. Hey <gülüyor> üzerinde gene senin... Ne desen bir kabahat buluyorsun. Ay sabahın köründe odama gelip aman yağlı kapı bulduk... ...sakın hiçbir yere ayrılmayalım diyen sen değil misin? Ben öyle mi dedim? Ha ne fark eder? Aynı kelimelerle söylemedim belki ama... ...sonuç olarak ikisi aynı anlama gelmiyor mu? Tamam anlaşıldı. Bugün doğru dürüst konuşulmuyor seninle. Lodos sana da yaramadı. da falan bilgisi yok sinirimin. İstanbul'a geldiğimizden beri durup durup geri dönmeyi teklif ediyorsun. Hay dayanayım biraz daha dişimi sıkayım diyorum ama... ...sabrımı taşırıyorsun artık ona göre. Ya, bağırma! Yavaş sesle konuş biraz. Hem birileri duymasını istiyorsun hem de kendine ele veriyorsun kendini. Kimseden korkum yok benim. Yola çıktığımızdan beri asıl senin ne kadar korktuğun çıktı ortaya. Ha, benim korktuğum falan yok. em kimden korkacakmışım? Ha, onun için ayaklı cephanelik gibi geliyorsun İstanbul'a. Beline tabancayı takmış. Neymiş efendim? Babamdan korunacakmış. Gördük ya tabancayı. Bekçiden polisten korkmasıydın. Onu da gömmeyen niyetin yoktu ya. Sana da yaranılmıyor ki. Onu tabancayı almadan önce düşünecektin davranmıyorsun. Bel de tabancayla sokaklarda dolaşmak senin yapacağın iş mi? Böyle düşünmene üzüldüm doğrusu. Bak ne olursa olsun kendine itiraf et Bu yaptıkların sana normal mi geliyor? Böyle biri misin sen? Belki de haklısın. Haklıyım evet. İlk defa kız kaçırıyorum. Nasıl kendim olabilirim? Kız böyle kaçırılır diye bir kural mı var? Herkesin kendine göre bir davranış biçimi olur. Kendin gibi davranmamaya başladığın anda da böyle sırtı veriyor işte. Emanet elbise gibi durdu davranışların. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Bu kadar kırıcı olmak istememiştim. Ama değişik bir barlas istemiyorum. Kendin gibi davran yeter. Anlaştık mı? Anlaştık. İlk kavgamızda yapmak üzereydik biliyor musun? <gülüyor> Kavga falan değildi bu. Sorunlarımızı konuşarak çözdük, o kadar. Hadi, şimdi odana. Sabah sabah bu kadar konuşma yeter. <gülüyor> Anlaşılan senden çekeceğim var benim. Işık <gülüyor> ah, geliyor aşağıdan. Ah, sabahın köründe kedi gibi tıkır tıkırtıyıp durdun kapının önünde. Mutlaka birilerini uyandırmış olmalısın. Birileri dediğin de, kaç kişi var sanki bizden başka? Osman Efendi'yi gördük zaten, bir de karısı varmış o kadar. Kadıncağız senin tıkırtına uyanmış olmalı. Ben aşağı iniyorum. Bir bardak su içeceğim. Ay, susuzluktan çatlamadın ya. Hadi git yat hadi. Uyandıktan sonra içersin suyunu. <gülüyor> içeceğim suya bile karışıyorsun Feryal. Benim derdim suyla değil. Senin bu meraklı davranışlarını kızıyorum. Yatağa girdim bir türlü uyku tutmadı. Başkalarının evinde uyumaya alışkın değilim. Ne yapayım? Yeni yeni tanıştığımız bir adamın evine gelmekle... ...iyi etmedik gibime geliyor. Aa daha biraz önce buradan bir yere... ...ayrılmam diyen sen değil miydin? Dedik de iyi mi oldu sanki? Azarımızı işitip sepetlendik odamıza. <gülüyor> Laftan anlamaz mısın sen? Azarladığın falan yok. Sadece olduğun gibi ol diyorum. Hepsi bu. <gülüyor> Elimden gelmiyor işte. Şimdi bizimkiler ne yapıyordur kim bilir. Ya bizimkiler? Senin baban bunu çoktan hak etmişti ama. Aa, senin babanın hiç hatası yoktu sanki. Ne olurdu biraz daha alttan almaya çalışsa? <gülüyor> Düşündükçe uykum kaçıyor. Neyse ben odama gideyim de. Sen de rahatla. Barlas. Ne var? Üzme kendini. Gün olur her şey düzelir. Evet, düzelir. Hadi iyi geceler. Sana da. Lodosa güvercinler adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.